Muhterem Hocam geciktirmiş olduğumuz namazı kılarken diğer vaktin ezanı okunursa namazdan çıkmak mı gerekir? Yoksa içinde bulunmuş olduğumuz namaza devam mı etmeliyiz? Beş vakit namaz Müslümanların zaman devam etmeleri gereken ve üzerlerinde Allah'ın hakkı olan bir ibadet. İslam'ın beş temel esasından birisidir namaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in açık ve yani gereği. Şüphesiz namaz müminlere belirlenmiş vakitlerde farz kılınmıştır. Evet. Peygamberimiz de e, İslam'ın beş temel esası dayandığını, bunlardan birisinin namaz olduğunu beyan etmişler. Onlarca ayet, değil mi? Namazın farzi yetini müminlere akıl ve bari dediğimiz her Müslüman'a, bayanlardan da muayyen günleri dışında, hayız nifas tohos halleri dışında e, kendilerine farz kılındığı bir ibadet. Ve bunu vaktinde kılmaya çalışmak lazım. Peygamberimize sual ediliyor, soruluyor. E, amellerin, ibadetlerin en hayırlısı, en fazletlisi nedir diye. Peygamberimiz Efendimiz ne buyuruyorlar? E, vaktinde kılınan namaz. Onun için evet. namaza riayet çok önemli. E, i̇şte şu işimi de yapayım, namazı öyle kılayım demekten ziyade. Namazı kılayım, ondan sonra diğer işlerime bakayım. Değil mi? Namaz vaktinin gelişini Müslüman... <gülüyor> Adeta beklemeli, hasretle. Ve geciktirmeden de edaya çalışmalı. İlk vaktinde kılınacak bileceği gibi namaz. Son vaktinde kılınabilir. Böyle bir durumda belki belli bir mazereti var, meşru mazeret. Son vaktinde doğru kılmış ama bu esnada namaz, diğer namazın vakti girmiş ve ezan okunuyorsa o kişi namazını kılmış sayılır. Namazını bozmasına gerek yok. Tamamlar inşallah. Evet, inşallah.